Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz Pınar Kür. Merhaba Pınar Hanım. Merhaba Seval Hanım, nasılsınız? Pınar Hanım, beni duyuyor musunuz? Siz eğlenmiyor musunuz? Evet evet duyuyorum. Merhaba Pınar Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Seval Hanım. <gülüyor> nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler. Programlarımızı böyle uzaktan yapmaya devam ediyoruz. Ee, bugün, evet, ne evet. Pınar Hanım'la e, iki hafta program yapacağız. E, bu programlarımızın ilkini oluşturuyor. E, Pınar Hanım ben belki de size herhalde sizin edebiyatınız söz konusu olduğunda en çok e, sorulan e, sorulardan biriyle başlamak istiyorum. Ee, sizin edebiyatınız çok cesur bir edebiyat e, ve özellikle Türkiye'de e, kadınlar açısından çok cesur bir edebiyat. Ve e, edebiyatınızda cinsellik her zaman e, sizinle ilgili yapılan tezlerde, kitaplarda, yazılarda söz konusu ediliyor. E, siz ne diyorsunuz bu sizin edebiyatınızdaki cinsellikle ilgili? Önce bir şey söyleyeyim bu şeyin bu sizin cesaret dediğiniz şeyin pek çok cezasını aldım hayatım boyunca. Evet Hedef evet hayatım doğru. Hayatım boyunca e, üç tane kitabım hesaplandı sonra toplasıldı sonra e, serbest bırakıldı ama yani şeye gide gide e, abliyeye gide gele cinayet romamda bir roman yazma durumunda kaldım sonra. Ben evet. efendim öteden beri bunu bir cesaret değil yani cesaret Türkiye için belki cesarettir. Ben e, kadınları yapılan zulüm konusunda çok erken yani şimdi çok şeyde gündemde ama ben bunu ta 1979 yılında ilk atılacak kadını yazdım. Yani o günden beri de her zaman kadın şey kadınlar yapılan zulüm olsun kadınların cinselliğinin bastırılması yok edilmesi çalışması veya da kullanılması her zaman benim ana temalarımdan biri olmuştur çünkü kadının ve de etrafıma dediğim ki gözlemler gözlemlerime göre kadınlar çok zor durumda Türkiye'de hatta bana bazen sorarlar ben derim bir yazar olmak zor Evet. Türkiye'de yazar olmak daha zor. Türkiye'de kadın kadın yazar olmak en zor diye. Evet, çok haklısınız, doğru. Ee, biz mesela e, birçok e, genç kadın yazarla da e, konuştuk hep e, ve özellikle sizin de dediğiniz gibi Türkiye'de kadın yazar olmak, bir de kadın arzusunu anlatmak, yani kadın cinselliğini anlatmak söz konusu olduğunda. Bu ülkede yani hala kadın yazarların kendilerini e, ne diyeyim biraz tedirgin hissetmeleri hiç geçmeyen bir şey sanırım. Değil mi? Mesela siz evet, bunu özellikle evet, dediğiniz gibi. Evet. Çünkü hemen Aa, kendi hayatımda ne bana öyle çok geldi zamanda. Şimdiki gibi şey olsaydı, sosyal medya olsaydı kim bilir kadar Yani yavrulu medyayla o kadar çok şey geldi, hakaret geldi ki. Allah'ta o zaman sosyal medya yoktu yani. Evet. Ve bu. Doğru. Yani bir kadın cinsellik üzerine yazıyorsa veya feminist ise ya çekindir ya affedersiniz şeydir. Kendileri söylüyorlar evet. açıkça. O, evet. doğru. tamamdır. Böyle yani. Yani bu değişmeyen durum da kadın yazarlar açısından oldukça üzüntü verici. Tabii Hadi yani tabii, hala bunun dile getiriliyor. Yani bu bunlar zamanında ama yani 18. yüzyılda filan biliyorsunuz kadınlar takma isimle yazıyorlardı şeyde Avrupa'da İngiltere'de filan e, Fransa'da da Zorchsen mesela elkek İngiltere'de İngiltere'nin Zorchsen ismi, ismi dramatik yazarlar kadındır ama onlar 18. yüzyılda bunu açtılar 19. yüzyılda biz 20. yüzyıla geldik daha yeter geriye gidiyoruz Evet maalesef doğru. Ee, Pınar Hanım acaba sizin e, cinselliği anlatmanıza hani sadece bir kadının cinselliğinin özellikle bastırılması değil aslında bu cinsellik vurgusuyla e, bu toplumda erkek olmakla ilgili bir sorunun da var olduğunu e, dile getirmek ya da e, erkek olmak üzerine düşünmek de e, söz konusu mu edebiyatınızda? Evet yani benim e, erkek e, şeyin ağzından yazdığım bir takım hikayeler var veya hatta şeyde e, Asılacak romanın iki bölümü erkek ağzıyla yazılmıştır, bir bölümü evet. kadın ağzıyla yazılmıştır. Yani özellikle Asılacak Kadın birinci bölümünde e, Yargıcın Gece Yarısı düşünceleri geleneksel erkek bakışını gösterirken ee, daha sonra işte, üçüncü bölümdeki e, Yalçın bölümünde ise yeni, yeni, Genç bir adamın yeni yeni erkekliğe adım atarken çektiği zorluklar da belirtiliyor evet. Yani ben evet. kadın cinselliğini yazmak için zaten e, erkek cinselliğini de biraz anlamak lazım yani Erkeklerin Değil mi? içilenlerini de anlamak lazım Evet. Bir de bu iç dünya yani insanların bu kadar mahrem e, olarak düşündükleri bu iç dünya aslında e, toplumun onları nasıl kimlikler içine hapsettiğinin de önemli bir parçası ve aslında bunun en net görüldüğü yer öyle değil mi? Ve bu, ee, özellikle tabii bu yalnız bu şimdi işte teknolojinin gelişmesi, iletişimin şey etmesi, yayılmasından dolayı bir miktar kırıldı bu. Ama bizim geçiştiğimiz çağlarda hafta daha sonra hatta şimdi bazı, bazı çevrelerde aynı şey vardır yani. Adam bir daha yeni çıktı. E, pembe forma istemiyorum. Kadınlar futbol olmayamaz filan diye. Yani günümüzde devam eden bir problem bu. Nedir? Kızlar Kız doğunca pembe, erkek doğunca maziden başlayıp ve ellerine verilen oyuncaklar. İşte evet. sen erkeksin, ağlamazsın deyip de çocuğumuza. Yani, ya boşundan evet. beri o şey... E, Öyle yetiştiği için evdekler zaten bu kadar zor oluyor Türkiye'de kadın haklarını korumak. Evet doğru çok yani haklısınız. De öyle. Yani diyelim ki benim yakın çevrem benim kişiliğime, kadınlığıma çok güzel saygı duyuyor. ve yani Hiç problem yaşamıyorum ama sokakta bir taksiye bindiğim zaman yine aynı şeyi düşünüyorum. Yani onların bakış açısının içine giriyorum. Yani tabii biliyor muyum toplum öyle gelistiği Doğru, doğru, çok haklısınız. Bir de aslında bu e, belirli kimliklere hapsolmak ve hani kendisine sunulan hayatı yaşamak durumu aslında sizin eserlerinizde gizlilik olarak konulan şeyin e, nasıl bir sahtekarlığa dönüştüğünü de e, aşikar kılıyor gibi geliyor bana sizin edebiyatınızda. Evet, bu müthiş bir sahtekarlık. Ama yani bunu ben e, icat etmeyin Bu toplum içinde var olduğu için yansıyordum ya. yazdıklarıma da. Gizlilik demek zaten sahtelik demek. Evet doğru. Zaten yani bu... yalan içinde. Dikkat edin bakın bir şeyde ya, okuduğumuz kitaplardan ya, ya, gördüğümüz izlediğimiz yabancı ee, televizyon programlarından filmlerinden filan bakın yalan çok kötü bir şey olarak ...görülür. Yalan evet. yani yalan söyledi için intihar eden vardır binlerce vesaire. A bizim Türkler Türkiye'de yalan söylemeyen ...ve günde 8 on tane yalan söylemeyen bir insan bulmamız çok zordur. Evet. Bu sadece bir şey değil yani. Ee, işte çıkar için yoksa dolandırmak için işte söylenen yalanlardan bahsetmiyorum. İşe gitmeyeceğim istem. Yani ben hastayım ve annem hasta der. Bunda hiçbir mahsul görmez. Evet. Maalesef. Yani bu, o mahremiyet dediğimiz şey başka. Günlük yalanlar da harca alemdir yani kibede. Doğru. Ee, Pınar Hanım, e, bir müzik arası verelim isterseniz. E, tamam. E, bugün e, Leonard Cohen çalalım isterseniz. İki müzik istemiştiniz siz. E, i̇lki Cohen'di. E, Everybody evet, evet. knows çalalım mı? Cohen'in e, ama şey yani istediğim şarkı Bütün şarkıları severim de özellikle o Everybody knows. Şu anda benim birazdan biraz önce konuştuğumuz yalan konusuma. Çok güzel iş Herkes biliyor ama yalan devam ediyor. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Pınar Kürle birlikteyiz ve sohbetimize devam ediyoruz. Ee, en son Pınar Hanım'la e, aslında nasıl yalan ve e, sahtekarlığın e, toplumda e, görünmezmiş gibi görünüp e, edebiyata aksinden bahsedip Cohen'in Everybody Knows e, şarkısıyla bir ara vermiştik. E, buradan devam edelim isterseniz e, Pınar tamam. Hanım. E, yine sizin e, edebiyatınızda e, benim e, okuduğumda gözlemlediğim şeylerden birisi de e, bu eleştirilerin yani bu sahtekarlık eleştirisinin özellikle eğitimli ve varlıklı sınıfta hatta entelijansiyaya e, yöneltilmiş olması. Yani aslında bunlar toplumu e, kurtarabilecek ya da toplumun daha alt kesimlerinin sahip olmadığı e, eğitim ve e, ne diyelim e, donanımla e, onların sözcülüğünü yapabilecekken nedense bundan vazgeçmiş gibi görünüyorlar. Ve bu vazgeçiş e, sizin edebiyatınızda oldukça ağır bir eleştiri olarak ortaya çıkıyor mu? Şimdi Seval bu e, şey yani okumuşlar yalan söylüyor da şeyler e, ha, halkımız yalan söylemiyor diye bir şey yok. Halkımız için yalan bir mesele bile değil. Su içer gibi yalan söylüyor gölgüler olsun e, işçiler, ama işçileri bilmiyorum ama pazarcılar düşürdü burada onların söylediği yalan haddi hesabı yok. ...benim elekti, onları eliftece... ...o çevrede geçen bir romanım... ...olmadığı için yani... ...onları evet. yazdım diyor. Ben kendi çevremle... ...yani kanıdığım çevreyle... ...şey diyorum, yazıyorum... ...tabii ki yani... ona bakarsan ...işte ne derler... ...çalıkta erkeen harfler... ...işte şey Dolandırıcılığın, yalan dolanın haddi hesabı yok bizim ülkemizde. Yani en şeyden alt kademeden en üst kademeye kadar bu böyle. Evet maalesef. Yani o maalesef sahtekarlık, yalancılık. Bir eleştirebildiğim şeyde diyelim sınıfta kendi entelektüel sınıfım. Evet. Ama bu entelektüel sınıfın e, bu eleştirisi önemli ve sizin aslında e, edebiyatınızda e, bu entelektüel sınıfın eleştirisi daha olanca çıplaklığıyla ortaya çıkıyormuş gibi geliyor bana. E, yani kendi kuşağınızı düşündüğümüzde de bunları böyle oldukça evet. Yani, yani benim şey yazar olarak yapmak istediğim şey doğruları söylemek. Doğruları deneyim de yani öyle dersleri gibi. bir söyleme, gerçeklerin ışık tutmak. Ve bunu engellendiği yerleri de açıklamak. Yani e, başkaları yapmıyor mu bilmiyorum yapıyorum. Ya şimdi mesela aklıca kadında tür gibi, Biraz sonra okuyacağım parç, şey, parni parçasını okuyacağım aslında Ocak kadında türlü bir şey içinde gizlilik, mahremiyet, yalan, haksızlık her şey var. Ondan sonra orası e, hadi halk ta tarafı diyelim şey olduğu için tanıdığım kadarıyla mesela Sadık Bey de tamamen <gülüyor> iş şey, iş çevrelerinde, <gülüyor> şirket şeylerinde işte ilişkilerimde, şirketlerimde, insan ilişkiler arasında da korkunç bir yalanım döndüğünü gösteriyorum. Öte yandan daha başka yani çok diyelim ki daha kişisel şeylerde kişiler üzerinde yaptığım toplumsal değil de kişilere yönelik yaptığım yandığım bölümlerde de insanın kendi kendisine yalan söylemesi diye bir şey var. O tabii Doğru. o o. Kendi evet. kendine yalan söyleme, kendisi kendi kendine yani sırf kendini başka türlü e, görme diye bir olay var. O yani sadece kişiliklere mahsus değil tabii dünyada da var böyle psikolojik durum. Evet o yüzden yine edebiyatınızdaki önemli temalardan biri de her türlü aldatma. Yani kişinin kendini aldatma, aldatması. Evet. Aldatma, karşı... izleme, evet. Evet aldatma, gizleme ya, ve... Ama, e, ama insan hayatında da çok yeri var bu, bu a, tabii. Seval Hanım. Doğru, yani ben bunun gözlemlerinin neticesinde söylüyorum. Yoksa a, kafadan atmıyorum. Doğru, doğru. Çok haklısınız. Yani insanın e, en e, ne diyelim salt halinin ortaya çıktığı eserler aslında sizin eserleriniz. Her yönüyle ortaya çıktı daha doğrusu. Çalışıyoruz işte. Şimdilik çalış. Şu günlerde çalışmıyorum ama çalış yeter mi? Çalışsın <gülüyor> yeter o kadar. <gülüyor> Olsun biz yine de yeni çalışmalarınızı heyecanlı beklemeye devam edeceğiz. Ee, Pınar Hanım bu programımızın ilk bölümünde e, hangi eserinizde? Gerçi biraz önce söylediniz. Asılacak Kadın'la veda edeceğiz sanırım Asılacak değil mi? Asılacak Kadın'la bir parça okumak istiyorum. Tamam. Ee, çok teşekkür ederiz Pınar Hanım. Evet. Ya Sizin... çok mutlu oldum sizinle konuştuğuma. Ben de haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Tamam, güle güle. Asılacak kadından hücre, me meleğe hücre gelenler bölüm, aslında bölümden bir parça okuyacağım. Şimdi hiçbir şey demedim. Ağzımı açmadım ne diyeceğim ki karşıma dikilmiş bir sürü... Büyük adam karalar giymişler. Biri de kadın. Kadın alanı daha iyi bir iyi. Daha bir yumuşak bakıyor ama erkeklerin tümü kötü kötü çıkmışlar gözlerini. Hele o en ortada oturan koca bir adam gözleri ağır saçıyor. Bıraktılar sanki o dakika üstüme söküp e, boğul verecek. Aynı Hüsrev Bey gibi, aynı Üvey Ağın gibi. Tüm Etekiler gibi. Ama hepsinden büyük bir adam bu. Her birinden üstün konuştun o. Konuştu mu herkes susuyor. Kime sen konuş dese o konuşuyor. Ben ne diyeyim ki? Ne konuşan böyle bir adama karşı? Hiçbir şey demedim hiç Hiçbir şey demedim. Diyeceğim ne var ki? Zaten kendileri anlattılar her bir şeyi. Biz, biz dediler hep ettiklerini. Bebelere ne ettiğimi soran olmadı. Hüsrev ben vurmadım. Hüsrev Bey ölmedi ki. Kendileri, kedileri sorsalardı, anamın iki bebelerini sorsalardı, koca karıyı sorsalardı. He ben öldürdüm. Yo öldürmediyse de öldüreyim keşke. Her zaman derim. Lakin söyleyi Bey'i öldürmek bilimliyime. Yani ölmedi ki. Ölmez, ölmez. Bin yıl geçse hortlasın. Zaten esasında hotlak ağacın altından çıkmadı mı? Biliyordum çıkacağını. Yedi kat kara toprağa girdi. Girse gene geri gireriz. Ağacın altını çok kazmadık gerçi. Bak bu doğru. Kazdırmadı ki Yalçın. Bir yağmur, bir yağmur. Sanırsın gökler delinmiş. Şeytanın ettiği gün. Kurtulmak. Nasıl kurtulmakmış? Yedi kat kara toprağın altından geldi çıktı işte hotladı zaten hep hotlat gibi bakar gözleri Yalçın onu öldürebilir mi ki kim oluyor ki Yalçın Yalçın ben sizin teki bir de beni sever mi diyor seviyor musun o da neden etmiş hiç bilemedim Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar Hikayeler ve Kahramanlar